Économie écologie Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan merhaba ee, Bu hafta stüdyoda Barış Gençer Baykan'la birlikteyiz ee, Birazdan bir de bir konuğumuz olacak ee, Bu hafta e, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni e, konuşmak istedik Yakın tarihlerde Gerçekleşecek 7-8-9 Kasım tarihlerinde 11 kentte ve 14 ayrı salonda izlenebilecek. Aslında birazdan konuğumuz da bize katıldığında daha detaylı konuşma fırsatımız da olur ama son yıllarda çok fazla gündemimize giren bir kavram sürdürülebilirlik. Ve tabii herkesin sürdürülebilirlikten anladığı şey çok farklı. Ee, tabii yani e, çevreciler, ekolojistler evet, biraz şey de bir kavram oldu. Yani ee... kalkınmanın önüne gelince, svar olarak gelince. Evet, evet. Yani biz bizim anladığımızdan çok daha farklı anlamlar yüklenmeye başladı. O yüzden biraz. E, tartışmalı hale geldi. Ama ben yaşamın gideriz. önüne gelince seviyorum şeyi. Yaşam, yaşamın e, yaşam, önüne gelince şöyle bir yaşamın evet. yani, ofspot <gülüyor> isminin Esfat olarak gelince seviyorum. Evet, doğru. Şimdi konuğumuz da bize katıldı. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali organizatörü e, Tuna Özçuhadarlı bugün birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz biraz nefeslenirken <gülüyor> biz bir giriş yaptık, <gülüyor> e, açılış e, yaptık, e, sizi anons ettik, e, sizinle konuşacağımızı. Ee, şimdi istersen sen biraz geçmişini Barış e, bir iki cümleyle söyle ondan sonra sözü Tunava'ya bırakalım evet şimdi ben de başka bir yerden gideceğim çevre konusunda e, belgesel filmler Türkiye'de çevre sorunları arttıkça tahribat arttıkça e, insanlar yaşam alanlarını e, enerji projelerine kalkınma projelerine büyük mega projelere yitirdikçe e, buralarla ilgili belgeseller, dokümanlar e, tahribatı Belgeleyen, oradaki politikaları belgeleyen, çevre hareketlerini belgeleyen, işte es evet. hareketlerini, es karşıtı hareketi, nükleer karşıtı hareketi, GDO karşıtı hareketi Hı -hı. belgeleyen birçok e, profesyonel amatör farklı e, kişilerce seçilmiş, çekilmiş belgeseller oluştu. E, ben bunları biraz derlemeye çalıştım kendi web sitemde. E, tabii şey, isimler de var. Hiç duymadığım isimler de var ama bu çevre mücadelesinde öne çıkmış e, yerel e, liderler dediğimiz hmm. vatandaş Mustafa mesela 2007 hmm. yılında çekilmiş Fırtına e, Vadisi'ndeki evet. e, mücadele anlatan bir film var Remzi Kazmaz yönetmenliğinde. <gülüyor> Rüya Arzı Köksal'ın filmleri son kumsal e, özellikle. Ee, yine Karadeniz'deki e, Karadeniz otoyoluyla ve kaybolan sahillere kumsalları anlatan önemli hmm, filmlerden biri. Önemli. Hasan evet. Kehf ile ilgili filmler var. Dersim ile ilgili. Bergama Altın madenle ile Alatea adlı bir film var. Hmm. Hesler çok yer. Senos hesleri, başı hes, Yuvarlakçay çay hes. Evet. Bu konuda bir bayılıyor. Bunların hepsi belgesel. Belgesel. Kısa... Evet. Su daki suretler mesela hı. yine bir hes. Kömür konusunda var. Greenpeace'in de çektiği evet, evet. termik santral konusu konularında film var. Termik Aliaga termik santral hı hı. ile ilgili film var. Sinop Gerze'de nefes olmayınca diye bir yine belgesel var. Evet. Termik santral dinleniş anlatıyor. Munzur, e, Maçahel, e, Karapınar, Konya Karapınar'lık çürleşme ile ilgili. Nerede çevre mücadelesi varsa bir çevre aslında var, evet. onun belgeseli, belgeseli de belgeseli çekilmiş ve giderek de çoğalıyor. İstersen e, bu yani ilgisini çeken dinleyicilerimiz için sen bu web adresini ver. Belki girmek isteyen dinleyicilerimiz olur. Evet yeşilgündem.net adresine girip sağdaki menülerden. Çevre belgeselerine tıklarsanız hı hı. ki eklemek istediğiniz olursa çok sevinirim bunu e, elbirliğiyle çok Yani 27 tane film var burada. Evet. E, aslında bir yüze kadar yüze ulaşması lazım diye düşünüyorum. Doğru. Peki e, şimdi konuğumuza dönelim. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 7-8-9 e, Kasım'da evet. 11 Kent'te. Evet, Değil mi? Evet. Düzenleniyor. Ee, yani ne zamandan beri bu ö, festivaller yapılıyor? Ee, amacı nedir? İlgi nasıl? Evet. Kaçıncısını düzenliyorsunuz? Biraz genel bu konuda bilgi alalım sizden. Ee, bu sene yedincisi oluyor. Ha. Yedinci senesi oluyor daha doğrusu. 2008'de yaptık ilk Hı -hı. Ee, ve e, organizasyon tümüyle gönüllülerden oluşan bir organizasyon. Her şeyiyle yani çeviriler, bütün işler grafiğinden... E, alt yazısına kadar... Ee, ...gerçi bazı masraflar oluyor... O ...sebeple de ba bazen destekçi de alıyoruz... ...bazen değil genellikle alıyoruz... Ee, ...bu sene bir sıçrama oldu... ...geçtiğimiz senelerde... ...hep e, İstanbul'da yapıyorduk... ...2012'den itibaren Ankara'da da yapmaya başladık... ...eş zamanlı olarak... Hmm. ...Ankara'daki organizasyon... ...350 Ankara Org... ...Ankara'daki e, organizasyonu üstlendi... E, ...bu sene... Ee, bu festival yapma işini aslında herkesin yapabileceğini düşünerek siz de yapabilirsiniz diye bir duyuru yaptık. Ve o duyuruyla e, yerelinde koşulları müsait olan <gülüyor> aktivistlerin, e, STK'ların, öğrenci gruplarının e, festivali yapabileceği şekilde e, formatladık. E, hmm. Onlardan belli koşulları sağlamalarını bekledik. E, ve biz e, festivali bir paket olarak onlara verdik. Hmm. Ee, filmlerinin altyazılarının çevirisi e, Türkçeleştirilmesi e, grafik materyal e, halkla ilişkiler falan hep bizim e, ana organizasyon tarafından yapılıyor ve oradaki yerel organizasyonlara e, mekanı bulmak ve yan etkinlikleri organize etmek düşüyor kalıyor. E, bu şekliyle aslında iş e, birçok yerde ilk defa e, organizasyon yapan grupların da e, işine geldi. Kolay Oldu bu şekliyle. Ee, ve bugün itibariyle e, sayım illeri isterseniz. Hı hı, tabii e, Çanakkale, Balıkesir, e, İzmir, hı hı. Bodrum, e, Ankara, Trabzon, Hopa, e, Diyarbakır, e, Adana, Antalya e, ve İstanbul'da Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında üç Anadolu yakasında bir salon olmak üzere dört hı. salonda. Toplam on dört salonda, on bir ilde. Üç gün boyunca devam edecek. Üç gün edecek. boyunca 7, 8, 9 Kasım tarihlerinde festival gerçekleşecek. Gerçekleşecek, evet. Peki filmlerin, şöyle bir yaşam film festivali deyince, filmleri seçmekteki kriterleriniz nedir? Evet. Ne zaman başlıyorsunuz? Kimler karar veriyor? Evet. Nasıl bir organizasyonla filmler seçiliyor? E, filmleri 2008'den beri e, belli kriterlerle seçiyoruz. Ama e, bu kriterler her geçen sene daha bir yerine oturuyor gibi oldu. E, bu sene itibariyle şunu söyleyebilirim. ...filmlerde aradığımız şey... ...bütüncül bakış... ...bir kere Hı. bütün e, sorunların... ...diğer sorunlarla ilişkisini görebiliyor olmamız lazım... E, ...yani bir... ...konuya bir soruna odaklanırken... ...onun etkileşim içerisinde olduğu sistemleri... ...alt sistemleri görebiliyor olmamız lazım... ...ve o konunun içinde boğulmamamız lazım... O, e, ...ve onunla birlikte ikinci kriter olarak... E, ...o... ...sorunun içerisinden çıkış yolunu görebiliyor... ...olmamız lazım. İçinde yaratıcılık... ...çözüm gibi e, nasyonları barındırıyor... ...olması Hı -hı. gerekiyor. E, üçüncü e, tercihimiz de... ...biz bilgi veren filmleri... ...çok fazla tercih etmiyoruz. Böyle kalbe hitap eden... E, ...empati kurulabilecek Hı -hı. türde... ...insanlara harekete geçirebilecek türde... ...yaşanmış olayları... E, ...hikaye anlatımı teknikleriyle anlatabiliyor. Gerçek insan hikayelerinden, gerçek aynen, olay hikayesi. Yani didaktik e, film tercih, tercih etmiyoruz çünkü... Bilgi her yerde var ve bilgiyi biz aslında bir şekilde perdelleyebiliyoruz. Yani bilginin bize lazım olduğu anda ihtiyacımız olduğunu fark ettiğimiz için, yani ne bileyim filanca şirket şu kadar ton su kullanıyormuş, hmm. o kadar ton benim aklımda kalmıyor. O ton nedir? Oradaki karşılığı muadili nedir? Ama bunu benim kalbime hitap edecek şekilde bu şuna karşılık geliyor gibi bir belki bir görselle, belki bir O ...konunun içen, içindeki birisinin anlatımıyla bunu e, anlatırlarsa... ...benim aklımdan çıkmaz o yani... Doğru. o his evet, mücadelesi. ...insan hikayesi barındırması. Evet, evet. insan hikayesi. O his mücadelesini abi. veren insanların yaşadıklarını mesela onlardan dinlemekte fayda var. Bunu internetten okumaktansa... Tabii. ...ya da bir akademisyenin, akademisyenlerin de katacağı çok şey var ama... E, ...eğer konu şeyse, e, bir yıkımsa, bir... E, ...arayış ise onu direkt sahibinden dinlemekte fayda var. Evet. Bu yani üç kriter söylediğim gibi en temel kriterler. Tabii başka kriterlerimiz de var. Bu filmleri seçerken artık biraz tecrübelendik. İki üç kişiyiz. Son dönemlerde üç kişi olduk. Daha önceki senelerde de hep böyle iki üç dört kişi falan seçiyorduk. Ee, yaklaşık 200 filmden 250 filmden e, 20 tane, 25 tane falan seçiyoruz. Yani aslında yüzde onunla geliyoruz. Yani program 20-25 filmden oluşuyor kabaça. Bu sene 20, 20 filmimiz film. var. Evet, ee, yani ilk sene 2008'de 28 film vardı falan. Yani o civarlardı. Peki size öneren oluyor mu film yoksa? Ee, öneren oluyor bazen e, ama. E, Genelde e, o önerileri tabii ki dikkate alıyoruz. E, geç tarihlerde geldiklerinde şeye, işleme koyamayabiliyoruz. Yani e, program oluştuktan sonra e, şey olmayabiliyor. Onu biraz daha sistematik hale getirmemiz lazım. Yani bu yani, planlaması ne zaman başlar? Şimdi? Kasım'daki bir şey için. E... Biz e, aslında sanıyorum yedi aydır falan evet. çalışıyoruz. E, yani hepsi de gönüllü çalışmalar bunların. E, muhtemelen film seçimleri için bize önerilerin Mayıs. ...en hmm. geç Haziran civarında evet. falan gelmesinde fayda var. Peki başvuru ıı, nasıl? Yani geçmiş yıllara göre daha fazla... ...muhtemelen tabii daha fazla film üretildiği için... ...başvuru da evet. herhalde daha fazla oluyor. Ee, şimdi film sayısı arttı. O doğru ama e, biz... E, ...böyle birileri bize başvursun diye... ...bir kanal açmadık aslında. Hmm. Yani kendimiz Siz arıyoruz. Siz de biz arıyoruz, Evet. Ee, o şekli de mümkün. Önümüzdeki senelerde ona da dikkat etmemizde fayda var. Çünkü... E-maille gönderiyorlar ama böyle bir şey form ya da internet üzerinde başvurun gibi hani herkesi bu kanala itecek bir şeyimiz olmadı şimdiye kadar belki bundan hmm. sonra olabilir. Peki ya. siz nasıl bir eleme yani kriterleri söylediniz ama evet. eleme yönteminiz nasıl işliyor? Ee, herhalde, e, yani herhalde çok fazla sayıda film seyretmek evet, her... durumundasınız herhalde Şöyle, öte yandan. E, şimdi festivalin e, dağılımını dengeli yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik dediğimiz zaman her şey sürdürülebilirlikten evet. bakalı olabilir. Ama e, program girişinde de sizin de söylediğiniz gibi bizim vurgumuz e, yaşamın sürdürülebilirliği Hı -hı. en önemli olan konu. E, yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eden şeyler ne diye baktığımızda... Ee, işte ne bileyim her türlü insan faaliyeti madencilikten e, su özelleştirmesine işte enerji ...gıda, genetiği değiştirilmişler... ...ya da insan hakları... ...şimdi sürdürülebilir deyince sadece çevre değil tabii konu... Tabii. Ee, ...hayvan hakları, çocuk hakları... ...her türlü konu bunun içerisinde var... ...ve biz festivalin içerisinde çeşitlilik... ...yaratmaya çalışıyoruz... Hı. ...yani bir tematik... ...zaten yeterince tematik bir festival... ...sürdürülebilir yaşayan film festivali adıyla... ...dünyada çok fazla böyle bir şey yok... Hı hı. Ee, ...festival var ama film festivali olarak böyle... Bu, ...bu bizim kriterlerimizle yaptığımız işe benzer bir iş pek yok... Böyle olunca daha bir alt temaya inmek istemiyoruz. Bilhassa işin bütüncül boyut, boyutunu göstermek için madencilikten sonra işte madencilikle ilgili bir filmden sonra suyla ilgili bir filmi koyarak izleyici salondan çıkmadan hmm. hazır ısınmışken konulara bu konular arasındaki ilişkileri kurabilmesini istiyoruz. Bir, bir evet, şeyimiz bir o. Bütüncül bir yaklaşımımız var. Evet, evet bir yaklaşımımız o. Peki yani filmlerin... E Yönetmeliyim mi itibata geçiyorsunuz ya da film evet. işi? Film itibata geçiyorsunuz. İkisi Onlar de. nasıl yaklaşıyor bu? konuya? Şimdi genelde bu yönetmenler, yapımcılar, e, bilindik film yapımcıları gibi değiller. Değil, bu he. alanlarda, bu işleri yapanlar, e, aktivist diyebileceğimiz kimlikteki insanlar ve e, film yapımcısı. ...olmuşlar daha sonra... ...çünkü hmm. aktivizm onları o hale getirmiş... ...bizim e, organizatör olmamız gibi bir şey... ...biz de aktivistiz... ...film festivali yapmaya başladık sonradan... E, ...yani sürdürülebilirlik için ne yapabiliriz... ...bu yaşam kültürünü nasıl dönüştürebiliriz derken... ...kucağımızda bir film festivali oldu... ...şimdi o... E, ...yönetmenlerin, yapımcıların da... ...birçoğu aslında... E, ...fonlamaya muhtaç... E, ...kendi koşullarını zorlayarak... E, ...bu işleri yapan... E, ...insanlar... Eğer ki bir dağıtımcı firma ile anlaştıysa o dağıtımcı firma tabii herhangi bir ürün gibi bakıyor ona ve gösterim hakları talep ediyor. Hı. diğer taraftan eğer ki yapımcıdaysa hala şeydeyse yönetmendeyse film. konuşuyoruz ve mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyor festivali yani haklarını feragat ediyor haklarından. Hı. Biz ama her koşulda festivale bir bütçe yapıyoruz ve destekçilerden gelen paralarla onların gösterim haklarını ödemeye çalışıyoruz. Yani. Evet. evet, İsterseniz bir ara verelim aradan sonra festivali konuşmaya devam edelim. But if I'm mine. body ain't tight. I will never be what you want and that's all right. Got my skin ain't light and that's all right. 2004.9 Açık Radyoda Ekonomi Ekoloji Programında e, Sürebilir Yaşam Film Festivali konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde Tunay Çiğadarla e, merak ettiklerimizi sorduk. İkinci bölümde daha e, detaylı e, konulara girmek istiyoruz. E, benim sormak istediğim filmleri seçerken kriterlerinizi anlattınız ilk bölümde. Yerli yabancı dengesi nasıl? Bunu gözetiyor musunuz yoksa o senenin e, elinizdeki seçimle yani elindeki filmlerime göre değerlendiriyorsunuz. Ee, aslında yerli filmleri daha çok e, yer vermek istiyoruz. Yani geçtiğimiz senelere oranla daha çok vermek istiyoruz. Ee, bu sene mesela Eymir ile ilgili bir film var. Ee, ama onun haricinde Türk filmi bu sene maalesef yok. Evet. Geçtiğimiz senelerde hep iki, üç e, film oluyordu. Hmm. Ee, Türkiye'de yapımcıların, yönetmenlerin hmm. tabii e, yurt dışındaki yönetmenlere oranla... E, e, ...bir takım fonlama ile ilgili sorunları hmm. olabiliyor bazen. Bir de e, bu alanlarda e, yönetmenlerin e, iş çıkarabilmesi için... ...biz de bu bir TV projesinden bahsedeceğim biraz sonra. E, biraz <gülüyor> destekçi olmak istiyoruz. Çünkü e, bunlar yani çapraz ilgi yani alanları gibi. Karşılıkta besleyecek e, evet. siz onları, onlar sizi besleyecek şekilde bir... Evet, Evet, aynen o şekilde. Yani şey e, yerli film... E, Bilhassa Türkiye hakikaten çok fazla olayın olduğu bir yer. Sürdürülebilirlik ihlalleri açısından. Çok fazla konu var. Çok fazla aslında aktivizm de yükseldi. Yani Buna karşı olan yerel hareketler de yükseldi. Bu konuları gündeme getirebilecek iyi yönetmenler olduğuna da inanıyoruz. Hı. Ancak bu bizim film kriterlerine uygun Hı. filmlere e, şu, bu tarihe kadar denk gelemedik maalesef. Peki yeni eski ayrımı var mı yoksa? Yani eski bir filmde gösterebiliyorsunuz değil mi? O sene yakınlarda çekilmiş olması. Ende, Ender Hı. olsa da gösteriyoruz Hı. ama genellikle yeni filmleri tercih ediyoruz. Çünkü konular güncelliğini Hı. korumak evet, durumunda. Peki aslında belki çok daha hani dünya çapında da bizim işte ün yapmış bir takım yönetmenlerimiz var mesela Fatih Akın. Evet. O Cennetteki çöplük diye 2012 yılında sanıyorum değil mi bir evet. film çekmişti bu çevre belgeseli bu hani bu tarz filmleri de yine de hatırlamak amaçlı veya O, o tür işte daha isimli Türkiye'de veya dünyada <gülüyor> e, tanınmış e, yönetmenlerin çektiği filmleri de göstermek gibi, onlardan destek almak gibi bir takım etkileşimler oluyor mu? E, şimdi bilhassa kendimize edindiğimiz misyonlardan bir tanesi Türkiye'de Türkçe'ye çevrilmemiş e, filmleri Türkçe'ye kazandırmak. <gülüyor> Çünkü büyük bir çevirmen <gülüyor> ordusu var, altyazı imkanları var e, ve şeyi ayırt etmiyoruz gerçekten. Büyük prodüksiyonlar ...küçük prodüksiyon gibi bir ayrımımız yok. 2008'de hep bahsederim... ...el kamerasıyla, bu hendikemle... ...çekilmiş 30 dakikalık bir filmi... ...Arjantinli bir yönetmen bize göndermişti. En etkilendiğim filmlerden biriydi. Çünkü... Konusu önemli. Biz şey, e, sinematografi açısından çok fazla bakmıyoruz. Bakmıyorsunuz, doğru. E, bize dokunduğu yer ve bize verdiği mesajla daha ziyade ilgileniyoruz. Ama tabii ki görselin gücü çok fazla. E, hava çekimleri işin içine girdiği zaman insan daha fazla hmm. etkileniyor. Ama onun da gösterim bedelleri olabiliyor. Hmm. Evet. Dolayısıyla e, eğer ki bir film başka mecralarda yer bulduysa bizim onu film festivaline katmak yerine sınırlı olan zamanımızda başka bir filmi Türkçeleştirmek gibi bir tercihimiz olabilir. Onu Türkçeye kazandırmış evet. oluyorsunuz böylelikle. Peki evet. evet. yan etkinliklerden bahsettiniz. Sadece film göstermek değil ama herhalde. Hı hı. Orada bir e, şey oluşturmak. Bir, bir, bir platform oluşturuyoruz. Bir buluşma alanı gibi oluyor. Festival alanları, fuayeler. Yan etkinliklerde bir kere her şeyden önce müzik oluyor. Dans, e, türlü gösteriler falan. Yani çünkü festival adına yakışır bir şey olması lazım. Diğer taraftan konuşmacıları davet ediyoruz. E, bir önceki film eğer dünyanın işte filanca köşesindeki falanca bir e, sorunla ilgiliyse... ...onunla çok alakalı olabilecek bir konuyla Türkiye'de karşılaşmamız çok mümkün. E, yani Güney Amerika'daki madencilik sorunu... Bergama'da Kaz birebir yaşandı. Baraj sorunu yine Aynen, aynı yani şekilde. Aynen şey, yani suların yükselmesiyle e, boşaltılan köyler meselesi e, gibi yani Hindistan'da olan bir olayın e, filmini gösterdikten sonra hemen ardından Türkiye'de bu alanda kampanya yürütmüş olan e, bir grubu bir aktivist grubu davet ediyoruz. Onun kampanya yürütücüsünü e, 15 dakikalık bir Ne yaptığını anlatma ardından da 15 dakika seyirciyle etkileşim içerisinde onların soru cevaplarına sorulara ve cevaplara ayırıyoruz. Evet böyle Bunun yerleşmesi şey, tabii, açısından önemli. Evet hem e, tabi aslında bu kadar 11 kent belki önümüzdeki yıllarda bu kent sayısı da artar ve e, yani çevre mücadelesinin yoğun olduğu kentlere de yaygınlaştırmak önemli bu e, film festivalini. Öte yandan tabi yani Diyarbakır'daki bir izleyicinin e, Trabzon'daki bir e, çevre felaketiyle ve çevre mücadelesiyle orada tanışması, buluşması e, mücadeleler arasında destek olunması açısından da çok önemli. Yani bir kentin Kesinlikle. ya aslında biz incelediğimiz baktığımız zaman çevre felaketlerinin ve tahribatlarının olduğu illerde ...tek bir çevre felaketiyle sınırlı olmuyor. Yani mutlaka onun yanında başka şeyler de oluyor ama mesela işte madencilik e sorunundan e kaynaklanan e bir takım sorunları olan iller var. E baraj meselesinin ağırlıkta olduğu iller var. İşte nükleer mücadelesi verenler var. Bunların arasındaki bu dayanışma işbirliği açısından da izleyicinin orada e birebir bunları öğrenmesi yine keza aslında şeyde başka ülkelerdeki çevre mücadeleleriyle Kesinlikle. dayanışmak da çok önemli. Kaldı ki bu Brezilya'daki özellikle bu Belamonte barajı, barajı mücadelesi veren yerlilerle buradaki işte HES mücadelesi veren köylülerin Ee, o yani aynı dili bir yerde e, konuşuyor olmasına bu tür e, platformlar çok önemli bir e, fırsat veriyor. Diğer bir evet. şey de internet e, bir araç. Evet. Yanlış düşünmüyorsam sizin sürekli yaşam. Evet. Televizyonu. Projeniz internet yani, bazlı mı olacak? E, bu internette. Evet. Sürdürülebiliryaştıram.tv adresinde. Geçen hafta açtık e, kullanıma. E, ve iki, iki hafta boyunca beta yayını yapıyoruz. E, herkesin üye olarak, üye olmadan da izleyebileceği şu anda 20'ye yakın film var orada. Ve o filmlerle e, aslında o filmler geçtiğimiz senelerde festivallerde Hı, gösterilen getirir. filmler. E, yine sürdürülebilirlikle alakalı filmler. Şey, ...çevre filmleri değil... ...yani <gülüyor> çevreden ayrı <gülüyor> olduğunu... ...bilhassa vurgulamak istiyorum... ...çünkü çevre dediğimiz zaman... ...işi dışsallaştırmış oluyoruz gibi... ...geliyor bize, işin içinde insanlar... ...sosyal hayat var... ...örneğin Afrika'daki... ...en büyük soykırım... ...Ruanda'daki soykırımdan sonra... ...insanların birbirini nasıl affettiklerine dair... ...bir film vardı, tipik bir hmm. sürdürülebilirlik... ...öyküsü... ...yani konu insan ilişkilerini de kapsadığı için biraz daha etraflıca. Evet. Peki onun için de bir e, ortak fonlama ya da kitlesel fonlama yaptınız. Ha evet, onu da hatırlattınız. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Sunutuyoruz. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle, eee o fonlamayla bireysel katkıyla e, sürdürülebilir yaşam TV'nin hayata geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu e, ...10 Kasım'a kadar devam edecek. Eğer ki bu alanda... ...yaptığımız işi beğenip... E, ...bunun etkisinin olabileceğini düşünenler varsa... ...bireysel destek olmak isterlerse... ...fongogo.com üzerinde... ...Sürdürülebilir Yaşam TV'nin... ...bireysel destekçisi olabilirler. Tamam. Bir de... ...web sitesi vererek programı tamamlayalım. 7-8-9 Kasım'da... Evet. ...11 ilde, 14 salonda... ...20 Hı -hı. film gösterilebilecek... ...Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'de. Evet. Dinleyiciler hangi web sitesinden bu programı... ...ulaşsınlar? Web sitemiz bu hafta güncellenecek. Sürdürülebiliryasam.org. Ama Facebook'ta daha aktivist. Facebook'ta da Sürdürülebilir Yaşam diye girdikleri takdirde... ...bizim... ...şeylerimizi, hareketlerimizi takip edebileceklerdir orada. Çok teşekkür ederiz. Evet. Tuna Özçuhadar'la birlikteydik bugün. Ben Pelin Cengiz, ederim. ben Barış Gençer Baykan. Ee, biz de festivale gelmeye çalışacağız. Birkaç film izleyip belki etkinliğine katılırız. Evet, evet. Aslında ki programlarda Harikleriz. Kasım ayında... ...yine dinleyicilerimizle... ...festivaldeki filmler izledikten sonra... ...üzerine konuşmayı, sürdürmeyi düşünüyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...